Müminin bilmesi gerekli bazı hadisler. Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı altıdır. Ona rastladığın vakit kendisine selam ver. Seni çağırırsa icabet et. Senden nasihat isterse nasihat et. Aksırır da Allah'a hamd ederse teşmit et. Hastalanırsa kendisini dolaş. Ölürse cenazesinin arkasından git. Şüphesiz ki amellerin en faziletlisi yemeği yedirmektir. Tanımadığın ve tanıdığın herkese de selam verirsin. Her kim davete icabet etmezse, muhakkak Allah ve Resulüne isyan etmiş olur. Biriniz aksırır da Allah'a hamd ederse, onu işiten her Müslümanın, yerhamükallah demesi lazımdır. Biriniz aksıracağı zaman, hemen iki avucunu yüzüne koysun ve onlarla sesini kıssın. Bir, ahlak güzelliğidir. İsim ise, kalbini gıcıklayan ve alemin bilmesini hoş görmediğin şeylerdir. İzahı Güzel ahlak, güler yüzlü olmak ve eziyet etmemektir. İsim ise, kalbini gıcıklayan ve alemin bilmesini hoş görmediğin şeylerdir cümlesinden Murat, gönülden geçen ve yapıp yapmamakta tereddüt edilen şeylerdir. Bundan anlaşılır ki, mübah olup olmadığında tereddüt edilen şeyleri yapmamak gerekir. Sana şüphe veren şeyin yerini şüphe vermeyene bırak. Birinizin lokması yere düşerse, onun üzerindeki bulaşığı gidersin ve yesin, onu şeytana bırakmasın.